Evet, Gezi Parkı programındayız bir kez daha. Merhaba. Merhaba. Dinleyicilerimiz, destekçilerimiz Zehra ve Vatan Tuval'a da çok teşekkür ederek başlayalım. Önemli bir toplantı olmuş Gezi Parkı ile ilgili olarak... ...New York'ta Gezi süreci ve sonrası hakkında... ...Talk Turkey, Gezi'den bu yana Hayatı Yeniden Düşünüş konferansı. 2 gün, dört ve beş Ekim tarihlerinde New York'ta yapılmış... Konferans komitesi ve gezi ekibi tarafından ortaklaşa düzenlenmiş Talk Turkey ve gezi ve New School for Social Research'in ev sahipliği yaptığı konferansta e, pek çok konuyu iç ayrıntılı olarak içeren sekiz ayrı panel içeriyormuş T24'ten aldığımız bir haber bu. Açılış konuşmasını Dekan Will Milberg yapmış. Okulun özgürlükçü ve eleştirel geçmişinden bahsedip böyle bir konferansın parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirmiş. Öğretim üyelerinden John Van de konuşmasında gezi direnişine katılanların gelecek nesle olan sorumluluklarını bilerek baskıya karşı çıktıklarını belirtmiş ve böylece bir etik sorumluluktan etik anlayıştan da bahsetmiş oluyor. Evet. Konferansın ilk konuşmacısı Barış Süreci ve Gezi Parkı panelinde söz alan BDP İstanbul Milletvekili Sırı Süreya öndermiş ve Gezi direnişinin başlangıcından neler yaşandığına dikkat çekmiş ee, ve şu şekilde konuşmuş. Bu ülkede 40 yıldır süren bir savaş var. Bu savaş halkları birbirine düşman etme konusunda çeşitli taktikler uygulanan bir savaş. Bir kısmında da başarılı olundu. Gezi Parkı Türkiye halklarının kardeşliği anlamında barışın esas olarak halklar üzerine sağlanabilmesi anlamında çok önemli bir pratik oldu. Bir, karşılaşma, bir karşılaşmadan kaynaklanan birkaç kıvılcım çıktı. Herkes bunu büyük bir olgunlukla karşıladı. Buna gayret etti en azından. Yönetenler açısından en korktukları şey buydu. En tedirgin oldukları şey buydu demiş. Ve sistem bundan çok korktu. Bir de bu insanların Gezi direnişçilerinin öfkesinden değil neşesinden korkması durumundan bahsediyor Önder. Ve orada ilk defa dünya halklarının da, dünya halklarına da umut verecek bir İtopya gerçekleşti, İtopya gerçekleşti demiş. Evet. Evet. Ondan sonra Gezi protestolarındaki insan hakları ihlalleri üzerine bir panel var. Ondan da bahsedelim. Direniş süresince polis ve devlet tarafından uygulanan, devlet nezdinde uygulanan şiddetin uluslararası hukuk normlarında insanlığa karşı işlenmiş suç. ...olduğunun altı çizilmiş. Bu önemli. Uluslararası hukuk normlarının çiğnendiği belirtiliyor ve İnsan Hakları Savunucusu Hekimler Physicians for Human Rights adına Vesna Jacksick e, Lowe katılmış ve 25 Eylül'de yayınlanan bu İnsan Hakları Savunucusu Hekimler raporundaki bulguları özetlemiş. Sunumun sonunda da Türkiye Türkiye'ye bir çağrıda bulunmuş. Biber gazı kullanımına son vermeye ve biber gazının yanlış ve kasdî kullanıldığını mevcut vakalarda kullanıldığı mevcut vakalarda araştırmaya davet etmiş. Yani hem biber gazı kullanılmasını e, sona erdirmesi hem de mevcut e, durumlarda kullanılan kötü kullanımlarda, kötü niyetli kullanımlarda ...ki vakaları da soruşturma açıp kavuşturmasını istemiş. Evet, diğer yandan da Türkiye biber gazının kurallara uygun kullanıldığını ispatlayana kadar... ...Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeleri Türkiye'yi biber gazı satışını durdurmaya çağırmış. Ama Türkiye zaten kendi biber gazını üretmeye çalışmalarını sürdürüyor. Sürdürüyor. <gülüyor> Çağdaş Hukukçular Derneği'nin de üyesi olduğu Uluslararası Demokratik Avukatlar Derneği'nde... E, ...International Association of Democratic Lawyers diye bir e, kuruluşun başkanı avukat G.N. Mir ise... ...gezi sürecinde avukatlara yapılan baskılardan ve hukuksuz uygulamalardan bahsetmiş. Türkiye hükümetini de bu U Uluslararası Demokratik Avukatlar Derneği... E, de, adına bu ihlallere son vermeye çağırmış. Yani bir çağrı da o, o, bu dernekten, uluslararası kuruluştan gelmiş. Son olarak da avukat Kerem Gülay uluslararası hukuk düzeyinde nasıl bir tutum izlenebileceği ve nasıl ne gibi adımların atıldığı hakkında bilgi verilmiş. Evet. Aynı zamanda sanat ve gezi ile alakalı sunumlarda yapılmış. Bunları Sündüz Haşer ve Nazım Hikmet Richard Dikbaş gerçekleştirmiş. Gezi'nin Sanatı, sanatın da geziyi nasıl etkilediği üzerine durduktan sonra sanatçı Burak Arıkan'ın mülçsüzleştirme ağı sunumu ile sanat paneli son bulmuş. LGBT hareketinin gezi sürecindeki rolü üzerine sunumlar yapılmış. Türkiye'deki feminist hareketin gelişimi ile alakalı sunumlar yapılmış. Ve gazetecilik, gazetecilikle alakalı sunumlar da vardı. Bunu yapan da gazeteci Ahmet Şık. Ona gelmeden bir tek şeyi döneyim. İstanbul Milletvekili BDP'den Sabahattin Celin'de önceden kaydedilmiş bir konuşmasıyla açılmış o ikinci günün ilk paneli ve Türkiye'deki feminist hareketlerin gelişimi. Kadın ve LGBT hareketinin gezideki rolü üzerinde. Sonra da Tuncel Sabah Tuncel'in canlı bağlantıda katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla son bulmuş. Etraflı bir evet. şey. Sonra da gazeteciliğe geçinmiş. Evet gazetecilik şey. konusunda ise Ahmet Çık konuşmuş. Ahmet Çık'ı da hatırlarsanız hem yaralanmıştı hem de oldukça net bir şekilde aktarabilme fırsatını da bulmuştu. Çektiği fotoğraflarda birçok yerde görülmüştü. Hatta e, bizim de içerisinde bulunduğumuz bir Sergide tütün deposunda gerçekleşen sergide nar fotoğraftan da görebilmek mümkündü. çektiği fotoğrafları Gezi Parkı'nda. Ahmetçik konuşmasında Eskişehir valisi tarafından tehdit edilen meslektaşı Radikal Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'dan söz ederek başlamış. Ve Saymaz'ın yaşadıklarını Türkiye'de askeri vesayetten sivil vesayette geçildiğinin bir kanıtı olduğunu dile getirmiş. Şık, ana akım medyanın kamuoyuna doğruları aktarmaktansa egemenlerin otoritesini sağlamlaştırmak için kullanılan bir araç olduğundan bahsetmiş. Evet. Arkasından Benhabib Yale Üniversitesi'nden siyaset bilimi ve felsefe profesörü New York Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunan Dr. Ümit Akçay Ertuğ Tombuş The New School'dan ve iktisat profesörü İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Ahmet Tonağan da katıldı. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik geleceği şekli, başlıklı bir panel yapılmış. Demokrasi, ekonomik büyüme ve otoriterleşme konuları ele alınmış ve ekonomik büyümenin Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleriyle özdeşleştirilen ekonomik büyümenin kişi başına düşen milli gelire bakıldığında benzer ülkelerden farklılık göstermediğini hatta 2007'den itibaren düşüşe geçtiğini söylemiş Ahmet Tonak. Mevcut büyümenin daha iyi anlaşılması için sektörel büyümeye ve sektörler arası ekonomik eşitsizliklere bakılmasının daha sağlıklı bir değerlendirme yapılmasını sağlayacağını vurgulamış. Evet. E, kentsel demokrasi ve gezi panelinde ise Esra Akşan konuşmuş University of Leon's'ten ve e, Neil Korostov e, Penn State Üniversitesi'nden ve yine aynı şekilde e, New School'dan da e, Niti Srivanas e, konuşmuş. Mega projeler, kamusal alanların özelleştirilmesi, bunların sosyal ve ekolojik sonuçlarını masaya yatırmışlar beraberce. Ve gezi direnişinin 2010 yılından e, 2010 yılından bu yana süregelen Küresel direniş hareketleriyle karşılaştırılan son panelde ise ünlü edebiyat kuramcısı ve siyasetçi siyaset ve felsefecisi Michael Hart ee, ve New School Sosyoloji Profesörü Jeffrey Goldfarb ve aktivist Despina Lalaki ile Lucky Tran ee, konuşmacı olarak Tran belki Vietnamlı olabilir ee, yer almışlar ve Michael Hart Direniş hareketlerinin ortak özelliğini kentsel alanın müşterekleştirilmesi ve yeni bir kamusallık tanımıyla herkesin eşit ve özgürce yer alabilme ve söz sahibi olma mücadelesi olarak tanımlamış. Ayrıca da pro protesto protestocuların gerçek demokrasi talebiyle meydanı doldurduklarını söylemiş. Direnişin çoğulcu ve eşitlik yapısı üzerinde durmuş ama bu tür protestoların politik devamlık ve dönüştürme potansiyeli üzerinde iyi düşünülmesi ve yeni modeller üretilmesi gerektiğini de belirtmiş. Evet, Despina Lalaki yaşanan krizlerin de göstermiş olduğu gibi Türkiye ve Yunanistan halklarının aynı kaderi paylaştığını belirtmiş yaptı sunumda. New York'ta beraber örgütlenen protesto gösterilerini İki ülkenin halklarına çok önemli mesajlar gönderdiğini belirtmiş. İki gün sürmüş bu internet üzerinden de yayınlanan. Evet konferans. canlı olarak stream, live stream olarak da yayınlanmış. Evet. Ve çok yoğun bir ilgi görmüş. Ve birçok dayanışma grubu da sosyal medya aracılığıyla destek vermiş. Occupy Wall Street başta olmak üzere. Ve bunun da tamamını aslında izlemek mümkün olabilir. Biz de adresini verelim. Çift ve çift ve çift ve Talk Turkey Conference Tek kelime, Youtube'da da Gezi kanalında da izlenebilir Evet, evet Türkiye'ye geri dönelim istiyorsanız Türkiye'ye geri döndüğümüz zaman genellikle Gezi Parkı ile alakalı son zamanlardaki Haberler yapılan soruşturmalar Mahkemeler davalarla alakalı Yine bir soruşturma haberi var Sorgu haberi var Gezi Parkı eylemleri sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Taksim dayanışmasından Semt Dernekleri Sözcüsü Cem Tüz'ün Şehir Plancıları Odası şube İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman ve Mimar Derya Kara'da ifade vermek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelmiş. Ve e, Gezi Parkı olayları sırasında Başbakan'la görüştüğüne dair bazı açıklamalar var e, bu haberin içerisinde. E, bu burada Cem Tüz'ün ifade vereceklerini... Ver, Vereceklerinin ortaya çıkmasından sonra e, emniyetin 8 Ağustos'ta arkadaşlarımızı gözaltına aldığı sırada hazırladığı fez, fezleke de bizim de adımız geçiyordu. Burada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen heyetin de adı vardı. Mesela, e, mesela suç olarak e, kamuoyunu yönlendirmek, demeç vermek gibi şeyler varmış. Bunlar suç değil ki diyor Tüz'ün. B bize karşı bir suç is isnadı olması gerekiyor. Peki hukuki ve demokratik bir olay değildi bu diyor. Bu insanlar yere tükürdü ya da başka birinin malına mı zarar verdiler ya da yasayı mı ihlal ettiler? Hiçbir suç isnadı yok diyor. yaptığı açıklamasında. Evet burada temel problem bu zaten. Yani bunu bir, bir bütün olarak komplo ya da kanunlara nizama karşı bir suç olarak gör, gördüğün zaman tabii görüldüğü zaman bunlar böyle e, suç duyurusunda bulunup işte soruşturma falan yapılıyor ama yani en temel demokrasilerin e, muhtemelen olmazsa olmaz diyebileceğimiz yine kanun faktörü ifade özgürlüğü ve bunun e, serbestçe sokaklarda, caddelerde, yollarda, e, açık havada e, ifade edilebilmesi. Bunu baştan suç kabul edildiği zaman işte böyle problemler çıkıyor ama da böyle. Hürriyetten okuduğumuz bir haberdi. Şimdi bu hukuk üzerinden gidersek o zaman bir de e, uluslararası boyutuna geçelim işin evet. e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru. Evet. Sıraduruk'a giden Taksim Dayanışması, İnsan Hakları Derneği ve Türk Tabipler Birliği Avrupa Konseyi ile birlikte polis ciddetini masaya yatırmışlar. E, gezi olayları sırasında yaşamını yitiren aileler ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuş. Evet yani Mücella Yapıcı da Taksim Dayanışması platformundan Strasbourg'da bir 100 kişilik grup adına Mücella Yapıcı yapmış basın açıklamasını. Ve Taksim Gezi Parkı'nda 27 Mayıs'ta 2013'te bu sene başlayan inşaat zaten kaçaktı demiş Tarihi ve doğal de değerlerden olan park ve ağaçlar tahrip edildi demiş mücellanım Hanım. Ve e, bu uygulamaları, e, uygulamayı durdurmak isteyenlere yönelik polis müdahalesinde eleştirmiş ve protestoların gezi parkıyla simgeleştiğini ve bütün ülkeye yayılarak toplumsal bir duyarlılık haline dönüştüğünü ifade etmiş. Şimdi başvuru meselesi de şöyle. Evet iç, iç hukuk yolları henüz tükenmedi. Devam ediyor davalar. Fakat polisin fail olduğu olaylarda Türkiye'de geleneksel olarak etkin soruşturma yürütü, yürütülemediği gerekçesiyle iç hukuk süreci devam ederken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmiş aileler böyle bir gerekçeleri var. Evet yani zorunluluk nedeniyle ilgili davaları iç hukuk yolları tüketilmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüyoruz, başvuruyoruz ifadesini kullanmış gene mücella yapıcı çünkü Son açıklanan demokratikleşme paketinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün polis iznine bağlandığını da söylemiş. Bu tabii çok önemli bir nokta çünkü bizim de günlerce hem açık gazetede hem de Gezi Parkı'nda üzerinde durmaya çalıştığımız gibi potansiyel olarak daha yapılmadan niyet halinde olan Demokratik ifade özgürlüğünü ve gösteri özgürlüğünü kısıtlanırsa Bu zaten daha baştan demokrasinin budanması anlamına geliyor O durumda da mesela iç hukuk yollarının tükenmemiş olduğu ama Etkisizleşmiş olduğu da aşikar bir şekilde ortaya çıkıyor Zaten etem Sarısülük'ün abisi Mustafa Sarısülük'te e, ...bu sürmekte olan davaların sonucunda polis asker veya sorumluların ceza almayacağına dair bir inançları, o inanışları olduğunu belirtmişler. Yani kanaatleri diyelim. Çünkü bu hukuk sistemi zaten yıllardır evlatlarımızı katlediyor ve etmeye de devam edecek. Türkiye'deki yargı sürecinden bir beklenti ve güvenimiz yok diye konuşmuş. Bu nedenle zaten aileler olarak davayı ahime taşıyacağız demiş yani yapıcı da polisin müdahale tarzı sebebiyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 8000'den fazla yaralı olduğunu ve 14 kişinin de gözünü kaybettiğini belirtmiş. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere evrensel insan haklarının yoğun ve yaygın ihlali ve iç hukuktaki tıkanma süreci bizleri konuyu uluslararası platformlara platformlara taşımak zorunda bıraktı demişler. Yani başvuru sırasında Ankara'da hayatını kaybeden etem Sarı Sülüğün Annesi Sayfi Kardeşi Mustafa ve Abdullah Cömert'le Ali İsmail Korkmaz'ın Ailesi, aileleri de hazır bulunmuşlar İnsan Hakları Derneği Çağdaş Hukukçular Derneği De var bu başvuruda Hukuku Sürdürürken bir de şeyi söyleyelim ee, Antalya'da bir haber. Gezi Parkı ve sonrasında yaşanan olaylardaki protestolara katılıp tutuklanan 3 kişiye yönelik suçlamalar arasında ne yer alıyormuş? Taktıkları kırmızı renkli fuların sosyalizmi simgelediği iddiası. Kaç yıl bu benzeri haberlerle Haşır neşir olduğumu sana şimdi söylesem düşüp bayılırsın bu. Yani bu tahmin etmesi de uzak değil. Bu kırmızı renk meselesi. Yeşil taktığınız zaman çapulcu oluyorsunuz, kırmızı taktığınız zaman sosyalist oluyorsunuz, siyah taktığınız zaman ya anarşist oluyorsunuz ya da bu geçmişe baktığımız zaman gerici bir şekilde ilticacı oluyorsunuz. Puşi taktığınız zaman, o ikizeli şeyi taktığınız zaman terörist oluyorsunuz, PKK'lı oluyorsunuz. Bütün renkleri birden taktığınız evet, evet, zaman renkleri, da gay lezbiyen oluyorsun. Evet. Kaçarı yok yani renksiz bir şekilde dışarı çıkmanız lazım... ...gri giymeniz lazım... ...kravat takan o insanlar var ya seçilmişlere... ...bu şekilde... E, bugün de aynı şekilde haberi de vardı... ...seçilmişlere... Yani 20 yaşındaki bir kız... ...Ayşe Deniz Kağ... ...onun hakkındaki suçlamalar arasında... ...kırmızı renkli fularının... ...sosyalizmin simgesi oldu... ...elinde taş ve sapanla... ...güvenlik güçlerine saldırdı... ...Toma şoförüne saldırdı yolu trafiğe kapattığı yüzünü kapatarak eylemcilerin önünde güvenlik güçleriyle çatıştığı gibi dağlar bulunuyor ama e, diğerlerini bilemeyeceğim ama kırmızı renkli sosyalizm simgesi fular takmış olmanın e, ceza hukukundaki karşılığının ...ne olduğunu çok merak ettik... ...bunu nasıl bir savcı... ...bir hukuk insanı söyleyebiliyor... ...olacak iş değil evet. yani... ...bu da Doğan Haber Ajansı'ndan... Mehmet Çınar'ın haberiydi... ...yani her zaman olduğu gibi yine dilim dönmedi... ...şunu demeye çalışmıştım... ...bugün konuyla alakası olmasa da... ...ufak bir tartışma yaşanmış... ...BDP'li kaplan valiye kızmış... Atanmışlar seçilmişleri unuttuk alamaz valiler bize ders vermeye kalkıyorlar demiş. Ben valinin ceketinin renginden bir şekilde renksizliğe vurgu yapmaya çalışmıştım. Ne zaman bir vali görsem üzerindeki o renksizlik aklıma gelen ilk noktalardan bir tanesi oluyor. Neyse lafı dolandırmayalım. E, bu sefer de istiyorsanız e, kaslardan bahsedelim. Gezi'deki polis şiddeti için bilirkiş heyeti kurulmuş. Heyeti, heyet görüntüleri tek tek incelenecekmiş. Kask benim ama başkası takmış bahanesi geçersiz sayılacakmış, kask numarası <gülüyor> esas alınacakmış. Bir de böyle bir şey varmış, e e gerekçe varmış. Kask benim ama başkası takmış. Kim takmış bilmiyorum gibi gerekçeler de varmış. Fatih Yamburun'dan beri, Radikal Gazetesinden polislerin listesi alınmış, istenmiş daha doğrusu bilinmemiş henüz. Kask numarası olmayan polislerin Tespiti için bilirkişi heyetlerinin olay günlerinde çalışan polislerin isim listesine talep etmesi bekleniyormuş. Böylece hangi olayda ne zaman nerede çalıştığı tespit edilecekmiş. 9 kişilik heyetin binlerce saat tutan görüntüleri incelemesinin biraz uzun sürmesi bekleniyormuş ama. 9 kişilik bir heyet mi sadece? Evet. Kırmızı flora takıldım. Bu yani... Ömür böyle geçecek, renkli bir ömür sürdüğümü söyleyebilirim. Ama i̇tiraf edin, daha önce pet şişelerden kamuflaj edilen ka polis kasklarına rastlamamışsınızdır. Hayır, o yeni inovasyon in evet, bölümünde evet. reklamları evet. da girer o biraz da. <gülüyor> Su reklamı yapılıyor polis tarafından böyle şey olur mu diye ben ilk olarak bu şekilde düşünmüştüm bu fotoğraf karesini gördüğüm zaman. Evet, marka görünüyor muydu? Görünüyordu tabii ki. İşte olmamış. Şırıl şırıl su markası <gülüyor> Evet kırmızı fularımızı çıkarıp Bu stüdyoyu da Terk edelim Hoşçakalın Görüşmek üzere Gezi Parkı Haberler ve yorumlar